Allahü Rahmanü Rahim. İnananlar يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق من هذا وجهه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قابلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وظنوبكم فمن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أستغى الحديث كلام الله والحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم şerrü'l umuri muhtesatuhâ kullu Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin Buhari'nin e, sahihini okuyacağımız hadisler ilim babından. En son yaptığımız ders iman bahsinin son hadisleriydi. Bunlar Buhari'nin okuduğumuz hadisler. Bugün inşallah 3. kitap olan ilim kitabından e, hadis okumaya başlayacağız. Bu kitapta, yani ilim kitabında toplam 56 muhtasar hadis var. Bu 56 hadisten bugün okuyabildiğiniz kadarını okuyalım. Okuyacağımız ilk hadis ve Hureyre radiyallahu anh'dan gelmekte. O dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste beraberimizdeydi ve bir kavme topluluğa karşı konuşuyordu. Bu arada bir Arabi geldi ki, Arabi genelde çöl ahalisi için, yani şehirde oturmayıp çöllerken şehir dışındaki köy yerlerde küçük yerlerde oturanlar kast edilir. Bir Arabi geldi ve dedi ki kıyamet saati ne zaman? Resulullah S.A.W. konuşmaya devam etti. Onun bu hareketi üzerine insanlardan bazıları S.A.W. bu Arabi'nin söylediği şeyi işitti duydu ama hoşuna gitmediği için cevap vermiyor dedi. Bir kısmı da yok işitmedi herhalde o yüzden cevap vermiyor dedi. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasını bitirdi. O kavmaya karşı hitabını bitirdi. Ondan sonra az önce kıyamet saati hakkında soru soran nerede diye sordu. Bunun üzerine o soruyu soran Arabi kişi işte ben buradayım ya Resulullah. Deyince Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam O sorduğu sorunun cevabı olarak Yani ne sorduydu niye şu bu filan demeden Direkt sorduğu sorunun cevabına geçti ve dedi ki emanet zayi edildiği zaman sen kıyamet saatini bekle. Bunun üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben soru soranı o Arabi emanetin zayi olması nasıldır? Bu ne demek? Bu ne anlayacağız? Soru, tekrar soru sordu. Aleyhisselatü Vesselam'da buna hitaben tekrar eğer bir iş ehlinin dışında, ehli olmayan o işi yapamayacak durumda olan o işi halledecek hassasiyete, özelliklere ehliyete sahip olmayan kişilere bir iş eğer edilir, onlara bayandırlar ona verilirse o zaman kıyamet saatini bekle, o gelecektir buyurdu. Bu hadisin ilim kitabıyla alakası nedir? İlim kitabıyla alakası şu Önemli bir mevzu konuşulurken bir ilmi mecliste o mevzunun dağılmaması için, irtibatın kopmaması için soran soruya mevzu bittikten sonra cevap vermek caizdir. Bu ilim kitabında bu hadisin e, zikreden mesele budur. Ebn-i Aleyhisselatü Vesselam sorduğu e, soruya direkt cevap vermemiş, mevzusunu tamamlamış, kapatmış. Yani bir meseleyi kaldırmış, bir kenara koymuş, sonra ikinci bir meseleye o mevzunun ortasında sorulan soruya cevap vermesi dediğinde ikinci meseleye girmiş ve onu da e, halletmiştir ve neticede, neticede her iki mesele de hallolmuştur. Bir topluluğu olan hitabı, anlattığı mevzu, her neyse o da tamamlanmıştır. Bu esnada e, biliyorsunuz konuşma adabından, oturma kapma adabından eksik olan insanlardır. Arabiler. E, bizim Türkiye'de bu köylü şehirli diye adlandırılır. Köylüler. E, onları da kırmadan, onu da üzmeden onun sorduğu soruya da İstediği ilmi cevap vererek e, onu gönlünde almış onun ihtiyacında da yerine getirmiştir. Üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Emanetin zayid-i fa çok fazla dolaşmaya gerek yok. İşte ülkemize baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman ne idareciler e, işin ehliyetine sahip, ne e, müdürler ne amirler e, hatta birçok e, aile reisi bile aile reisi ehil değil maalesef. Çünkü bunu e, eğitimini almamış bunu önemsememiş, bunu dert edememiş birçok e, insan var. Ehliyet önemsemiyoruz çünkü ehliyetiniz maalesef. Ehliyet derken bu herhangi bir kursdan alınan, önün karşına verilen matbuaya vak değil de, e, onu dert edinme, onun iyisini, kötüsünü araştıran, soruşturan, görevini layıkıyla yerine getirebilecek e, özelliklere sahip olmaya çalışan insan, kastedilir, ehliyetli insan demekle. Herhangi bir iş, ehliye sahibi olan kimseye, ehlinin dışındaki birisine verilmiş artık kıyamet saatini bekler. Ki kıyametin küçük alametlerinden birisi budur. İşin ehli olmayan kişilere tevdi edilmesi, verilmesi. İkinci hadisimiz ilim kitabından e, Abdullah İbn-i Amr radiyallahu anhmadan gelmekte. O diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir seferimiz esnasında bizden geride kaldı herhalde bir ihtiyacı için, e, tuvalet ihtiyacı için geride kaldığını kastediyor. Akabinde bizim peşimizden yetişti. O bize yetiştiği zaman biz namaz için acele etmiş ve abdest almış idik. Abdest alıyorduk hatta bir kısmımızı almış, bir kısmında abdest alıyorduk. Ve abdest alırken de biz namaz için acele ettiğimizden dolayı ayaklarımıza meshetmiştik veya mesheder gibi işte suyu çalıp bırakmış. Aceleyle yaptığımız için onu kastediyorum. Meshederken yoksa çıplak ayağı elle meshetmek değil de mesheder gibi suyu az kullanmak kastedilen odur. E, çünkü Müslüm'de bunun daha teferruatlı izahı var hadis olarak. Onu okuyacağım. Oradan anlaşılıyor. Mesheder gibi yaptık. Bunun üzerine bizim arkamızdan yüksek sesiyle iki veya üç sefer vay o ateşten dolayı topukların haline Dedi. Müslüm'deki rivayet ise gene Abdullah bin Amr'dan Biz Mekke'den Medine'ye dönüyorduk İkinci namazı için cemaat acele etti ve acelece abdest aldılar Topuklarına su ulaşmamış kişiler vardı Nebi Aleyhisselam ateşten dolayı vay şu ökçelerin haline abdesti tamamlayın buyurdu Oradaki rivayet biraz daha açık biraz daha izah edici tarzda bu hadisin ilim kitabında gelme sebebi ise öğretici kişinin öğrettiği mevzunun önemine binaen yüksek sesle ve tekrarlayarak e, ikaz edeceği hususu gündeme getirmesi. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı değildir biliyorsunuz. Yüksek sese konuşmaz. Yüksek sesle hitap etmez. Ancak bu öyle bir mevzu ki abdest yarım namaz geçersiz ve ondan dolayı kişi cehennemde o yıkamadığı yerlerden dolayı ateş azabı görecek. Hatırlayın, Resulullah Sellem bize e, gene sahi hadisade bildirdiğine göre kişi, iman ehli kişi, cehenneme düşse bile cehennemde ateş onun abdest uzalanı yakmayacaktı. İşte o kişi, yani abdestini eksik alan, ayağını tam yıkamayan o kişi hasbeli kadar cehenneme düşerse mesela kollarını yıkadığı için kollarını ateş dokunmayacak ama ökçelerini yıkamadığı için ayağının altını yıkamadı için veya neresini yıkamadısa oradan yıkamadı için oralar ateş dokunacak. Ondan dolayı vay o ateşten dolayı haline diye ikaz etmektedir. Yani abdestinizi tam alın. Hemen şeyin devamında da Müslüm'deki rivayette sözün devamında bunu söylüyor. Abdestinizi tam alın. Eksiksiz. Evet. ilim kitabında bu adetin gelme sebebi de bu mevzunun önemine binaen yüksek sesle e, insanların ikaz edilmesi, o mevzuda dikkatlen çekilmesi. Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlaması. Aleyhisselatü Vesselam ahlak olmamasına rağmen bunu yapmıştır. Diğer hadisimiz İbn-i Ömer radıyallahu anh'a'dan gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclis esnasında gene bir ilimli ortam esnasında Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki şüphesiz ki bir ağaç vardır o yapraklarını hiç dökmez ve o ağacın misali Müslümanın benzeri gibidir onun ne olduğunu söyleyin bakalım diye soru yöneltti cemaate şey diyor ki İbn-i radıyallahu İnsanlar o ağacın ne olduğu hususunda dağıldılar ve sulak arazilerdeki ağaçları saymaya başladılar. İşte şu ağaç, bu ağaç, şu ağaç, bu ağaç. İşte günümüzde olsa insanların hangi ağacı biliyor? Kavak der, çam der, meşe der, lahir. Bildiği ağaçları söyler. Özellikle yaprak dökmeyen ağaçlar. Çünkü o yaprağını dökmez dedi. İbn-i diyor ki, Radiyallahu anh'ıma Abdullah'tır ismi biliyorsunuz. Benim gönlümde onun hurma ağacı olduğu belirdi. Hurma ağacı olduğu zannı galip gelmeye başladı. Ancak hayal ettim. Bunu söylemekten utandım. Sonra dediler ki o toplulukta bulunan insanlar ya Resulullah onun ne olduğumuza sen söylet biz öğrenelim. O ki o hurma ağacıdır. Bilim kitabında bir hadis. Niye geldi? İlim meclisindeki adabı öğretmek için aldı. İmam Muharri Rahim Allah bu hadisi bu bir yere. İlmi meclislerde. Yaşı küçük olanlar, büyük olanların önüne geçmezler. i̇bn Ömer radıyallahu anh o zaman çocuk. Bu hadisin teferruatlı rivayetlerinden anlıyoruz ki Abdullah babası Ömer radıyallahu anh o meclisten ayrıldıktan sonra diyor ki baba ben onun hurma ağacı olduğunu şey yaptım tahmin ettim ama hayal ettim söyleyemedim. Niye söyleyemedin? Orada Ebu Bekir vardı, sen vardın falanca vardı, filanca vardı. Ben küçük ya çocuğum, onların sözümle onların önüne geçmek istemedim, bunuza hayal ettim diyor. Bununla babası diyor ki, sen o sorunun cevabını söylemen bana şundan şundan çok daha değerli gelirdi. Ya yani ben seninle gururlanırdım, sen bu soruyu bilmeden hoşlanırdım, memnun olurdum. Demeye getiriyor. Ancak bu hayal güzel bir hayal. Ki İbnülmüradı Allah anhum'a bu hayası ve ilmi olan düşkünlüğü Allah'ın lütfuyla sahabenin çok derin alimlerden birisi olmuştu. Allah'ına ve Allah babasına rahmet etsin razı olsun önlerden. peki hadisin içerindeki fıkıh hükümlere gelelim hurma ağacı müslümana hangi açılardan benzer aniler bunun konuşmuşlardır İmam Nevevi mesela der ki hiç yapraklarını dökmeyen bir ağaç hurma hayır ve menfaati hurma ağacının çoktur gölgesi süreklidir meyvesi güzeldir hoştur herkes tarafından sevilir değer verilir mümin de böyledir Mümin de elinden, dilinden kimseye zarar gelmez. Ahlaken güzeldir. İnsanların yardımına koşar. Onlara bir zarar vermez. Onlara gelecek zarardan onları uzaklaştırmaya, uzak tutmaya çalışır. Bu cihetten de mümin insanlığa, insanlara ve insanlığa faydalıdır. Hurma ağacının Müslümana benzemesi bu cihettendir. Diyor İmam Nebevi rahimahullah. Bu güzel bir tespit. Allah'ına rahmet etsin. Güzel bir alim İmam Nebevi. Bir başka yerde bir izah daha Karşıma çıktı bu da hoşuma gitti Bunlar da doğru testler çünkü Hurma ağacına telkih yapılır Telki. ne demek telki? Erkek çiçeklerle dişi çiçekleri Bizim burada yaptığı gibi Rüzgar aşılamıyor Uzak çünkü Ne yapıyorlar dişi çiçekleri Ağaçtan alıyorlar erkek çiçeklerin arasına katıyorlar Buna telkih deniyor yani rüzgar yapmıyor bunu, bunu bahçe sahibi kendisi yapıyor. Bu cihetten insana benzer. İnsan da böyledir. Evet. İkinci cihetten de hurma ağacı diğer ağaçların zıttına bir özelliği var. Ağaçların tepesi kesilirse ne olur? Genişler. Hurma. Genişler. Daha genişler, değil mi? Geniş. Hurma ağacının tepesi kesince ölür. İnsan gibi. Diğer ağaçlar gibi yayılmaz, genişlemez. İnsan da böyledir. Kolunu kesersin. Bir şey olmaz ama kafasını kesersin. Ölür. Bu cihetten de kurma ağacı insana müslümana benzer diye izah getirirler. Her cihette uygun şu an kadar söylediklerimizin hepsi insana benzemesi cihetine uygun. Evet. Buradan alacağımızı aldık. İlim meclislerinde kendinden ilimce ve yaşta büyük olanların önüne geçilmez. Bu ilmi ortam adabıdır. İbn-i Mbah radıyallahu yaptığından ve İmam Bukhari'nin bunu hadis olarak kitabına almasına bunu anlıyoruz. Diğer hadis Enes bin Malik radıyallahu gelmekte o der ki biz Nebi aleyhissalatu vesselamla beraber mescitte oturuyorduk bir adam devesinin üzerine mescide girdi. Biliyorsunuz peygamberimizin mescidi şimdiki gibi öyle duvarla örülmüş söyleyeyim. halılar serilmiş, kokular sürmüş bir ortam değildi. Etrafı işte e, birkaç derme çatma ağacın ağaçla e, dikilmiş, etrafı açık. Üst tarafı ağaç yapraklarıyla, dallarla kapatılmış bir ortamdı. Oraya devesinin üzerinde bir adam geliyor. Mescidin içine giriyor. Sonra mescidin içine devesini çöktürdü, ıhtırdı ve onu bağladı. devesini çöktüğü zaman boyunlu boyunduruğuyla veya şu iki dizini şöyle bağlarlar deva deve ayağa kalkamasın. Kimseye zarar veremesin veya kalkıp gitmesin. O şekilde devenin ayaklarını bağladı. Sonra da dedi ki kalabalığa yönelerek Muhammed hanginizsiniz? Bu esnada Nebi Aleyhisselam insanların arasında yaslanmış oturuyordu. Biz de dedik ki şu yaslanmış beyaz adam sen sorduğun kişidir. Muhammed'dir. O gelen Arabi, Abdülmuttalib'in oğlu sen misin? diye sordu. O da seni dinliyorum. Buyur dedi. Adam tekrar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben dedi ki, bu güzel bir adam. Ben sana şiddetli meselesi, şiddetli bazı sorular soracağım. Bu usta senin kalbinde bana bir kin gelmesin. Bir şey hissetme. Bunu kastiyi sormuyorum. Bilakis bununla Kastettiğim bazı hususlar var. Öğrenmek istediğim, netleştirmek istediğim şeyler var. Onu da sözünün sonunda söylüyor zaten. Bu sana ağır gelmesin. Soracağım soru şiddetli ama bu sana ağır gelmesin. Nefsinde bana karşı bir kin husumet olmasın. Dedi. O da aklıma ne geliyorsa sor dedi. O Arabi dedi ki, Senin ve senden öncekilerin Rabbi adına sana soruyorum. İnsanların hepsine seni Allah mı gönderdi? Rebimiz Aleyhisselatü evet, Allahumma evet dedi. Tekrar senden Rabbin adına bana cevap vermeni istiyorum. Bir günde ve gecede beş vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti? diye sordu. Rebimiz Aleyhisselatü gösteren yine Allahumma evet dedi. Üçüncü soru olarak yine Allah adına senden cevaplamanı istiyorum. Sana seneden bu ayımızda oruç tutmamızı Allah mı emretti? Tekrar Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme evet dedi. Tekrar bu zekat soracak. Gene senden Allah adına cevap istiyorum. Zenginlerimizden alınıp da fakirlerimize taksim edilecek, verilecek bu sadakayı almanı sana Allah mı emretti? diye sordu. Gene Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme evet dedi. Bunun üzerine adam dedi ki, senin getirdiğim bu şeylerin hepsine iman ettim. Ben arkamda bıraktığım kavmimin elçisiyim, aracısıyım. Onlar gönderdiler beni. Bu sorduğum soruların cevabını öğrenmem için beni onlar görevlendirdiler. Gönderdiler. Ben Beni Sa'd bin Bekir kabilesindenim ve ismim Duman bin Salebe'dir. Duman bin Salebe. Radıyallahu anh. Sahabiler bu kişi için diyorlar ki Duman öyle değerli, öyle bereketli bir insandı ki onun aracılığıyla tüm kavmi Müslüman oldu. Akıllı bir insan zaten. Girdi, Allah için sorular sordu. Allah için sorular soracak idi. Bu karşısındakinin nefsine ağır gelebilir de ben sorularıma cevap vermeyebilir diye ön giriş yaptı. Sana bazı sorular soracağım bu şiddetlidir. Çünkü bu gerekli. Ben bir elçiyim demeye getirdi. Sonra bunu söyledi onu o şiddetli gelebilecek soruları dolayısıyla karşısındaki'nin gönlünü ona karşı kırabilecek belki de vereceği cevaplar hususunda istediği cevapları alamayacak ortamı kırmak için yok etmek için bir ön giriş yaptı bana karşı nefsinde bir şey hissetme. ben bunları gerekli olduğu için yapıyorum demeye getirdi. sonra da öğrenmek istediği şeyleri Allah adına cevap vermesi için Allah'a yemin verdirerek istedi ondan sonra da evet evet evet diye hepsine cevabı, Evet evet cevabı aldıktan sonra ben senin getirdiğin bu şeylerin hepsine iman edeyim dedi. Sonra döndüğü kavmine gitti. Onun bu güzel elçiliği, güzel aracılığı sebebiyle kavminin tamamı Müslüman olmuş. Ondan dolayı sahabe kendi arasında duman misalebeyi çok seviyor. Onun bu hayırlı e, elçi oluşundan ve ümmetinin hidayetine vesile olan bereketli bir insan olmasından dolayı. Allah ona razı olsun. Bu hadisin İlim kitabına geliş sebebi ise öğreticinin öğrettiği şeyleri tekrar ona arz edip sunmak caizdir. Bunları kim öğretti ümmete? Mesela. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğretti. Peki öğrenen veya duyan kişi ne yaptı? Geldi tekrar o öğreten kişiye sordu bunları. Bunları sen mi söylüyorsun? Bunu sana Allah mı emretti? diye ona arz etti. İşte bu da eğer bir şüphe varsa veya insanların genelinin bu hususu kabul edebilmen için gereklilikse bunu yapmak bu yapılabilir caizdir. Bir meclise birisi bir şey söylemiştir öğretmiştir. Daha sonradan duyan birisi gelir. Sen bunları bunları böyle mi söyledin? Doğru mu diye ona ağız edebilir, sunabilir. Bu caizdir. Diğer hadisimiz i̇bn Abbas radiyallahu onun da ismi Abdullah biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamla bir mektup gönderdi. O adam da izahlarda Abdullah bin Huzafe Essehmi isimli sahabidir. Bir mektup gönderdi ve onu Bahreyn'in büyüğüne vermesini emretti. Mektup Bahreyn'in büyüğü, Bahreyn'in idarecisine ulaştığı zaman o da Kisra'nın yöneticisine o mektubu havaletti, gönderdi. Kisra'nın yöneticisi mektubu okuduğunda onu parçaladı, yırttı. Bu haber Nebimiz diyor Vesselam'a ulaştığı zaman Resulullah Aleyhisselam onun da paramparça olması için ona beddua etti. Nitekim o da paramparça olmuştur. Bahreyn neresi biliyor musunuz? Bahreyn Suudi Arabistan'ın doğusunda Katar'ın kuzeyinde bir adalar topluluğu. Çok küçük bir alan şu an itibariyle 691 km2. 416 bin nüfusu var. Kayseri'nin toplam alanı 17 bin kilometre Ona göre kıyaslayın. Bahreyn öyle küçük bir yer. Başkenti Manama. Bir takım adalar topluluğu. O zaman nasıldı bilmiyorum ama şu anki hali o. Buraya elçi gönderiyor. Mekke'ye yakın. Yani çok da uzak değil. Riyad'ın doğusunda burası. Elçiyi neyle gönderiyor? Mektupla gönderiyor. O mektubu gönderdiği zaman demek ki Bahreyn adalarının e, idarecisi, yöneticisi, kralı neyse ismi muhtemelen Kisra ile. Kisra neresi? İran. şimdiki Kisra yöneticisiyle bir şeyi var muhtemelen. Bunların ya göbek bağı var veya onun e, şeyinde, egemenliği altında. Mektubu ona gönderiyor. O da o mektubu yırtıyor. Çünkü İslam'ı kabullenmiyor. Büyükleniyor ya. Yani. Nitekim Ömer Adana döneminde o Kisra'nın hükümranlığı parçalanmıştır. Peygamber'in mektubunu yırtıp parçaladığı gibi ona krallığı parçalanmıştır. Bir daha da o krallığı tesis edememişlerdir. Bu hadisin elim kitabına gelme sebebi ise yazıyla elin öğretmek caizdir. Nitekim Resul Aleyhisselam insanlara, topluluklara gerek elçi göndermeyle gerekse mektupla onlar İslam'a dağılık etmeyle Bu hususu ilmi tebliğ cihetinden kullanmıştır Gene aynı Hususa delalet eden yani yazıyla ilmin caiz olduğuna delalet eden bir başka Hadis İmam Muhayri'nin Muhtasarından okuyacağımız Enes bin Malik Radiyallahu gelmekte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bir mektup yazdı veya Yazmayı istedi kastetti Ona dediler ki Şüphesiz ki sen o mektubu göndereceğin Kitap ehli ancak mühürlenmiş mektupları okur. Ama sen mühür kullanmıyorsun. Bu ikaz üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam gümüşten bir yüzük edindi ve onun üzerine Muhammed'in Resulullah yazısını nakşetti. Yani Muhammed, Allah'ın Resulü yazısını nakşetti, işledi. Enes diyor ki sözünün devamında sanki ben onu elinin içinde beyazlığına bakar gibiyim. O yüzüğün nakşının beyazlığına bakar gibiyim. Nitekim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yüzüğü o vefat edene kadar elinde kalmıştır. Ve o e, nakışa edilen o kaş kısmını avuc, e, elinin içine avucuna bakacak şekilde şöyle ters çevirirdi. Gümüş yüzük üzerine işlenmiş bir nakıştı bu. Daha sonra o yüzük e, ilk halife Evbekir Bekir Aleyhisselatü a verildi. Geçti. O halifeli döneminde onu kullandı. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh'a geçti. 12 sene kadar Ömer, Ömer radıyallahu anh onu gene mühür olarak kullandı. Muhammedun Resulullah e, nakşını, mührünü. Sonra Osman radıyallahu anh'a geçti. Osman radıyallahu anh döneminde uzunca bir süre kullandı. Ancak o fitnelerin çoğaldığı ve ümmetin birbirine düştüğü Osman radıyallahu anh'ın akrabalarından olan bir kısım kişi tarafından o yüzük çalındı. Kayboldu ve daha da bulunamadı nerede olduğu bilinmiyor. Bu hadis de gene yazıyla ilmin göstergelerinden, delillerinden. Kitabın 59 no'lu hadisi Ebi Vakit el-Leysi radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mescitte insanlarla beraber oturuyor idi. Bu esnada mescide üç kişi girdi. Bu üç kişiden İkisi ve Aleyhisselam'a doğru yöneldi. Birisi geri döndü. Bu yönelenlerden ikisi peygamberimizin karşısına kadar geldiler, dikildiler. Onlardan birisi halkanın içinde bir boşluk gördü ve hemen o boşluğa oturdu. Diğeri, ikincisi halkanın arka tarafına, gerisine oturdu. Üçüncüsü ise arkasını döndü gitti. Bütün bunları takip eden Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünü bitirdikten sonra o üç kişinin misalini anlattı. Dedi ki, size şu az önce gelen üç kişinin hikayesini, haberini bir anlatayım mı? Ne dersiniz? Onlardan birisi Allah'a sığındı. Allah'tan bir yer istedi. Orada bir hemen hakadar bir boşluk gördü. Oraya oturdu. Allah da onu sığınma duasını, sığınma talebini kabul ederek ona bir yer gösterdi. O oturdu. Onunla beraber gelen ikinci kişi haya etti. Halkadakilere, topluluktakilere eziyet etmekten. Onların arasına katışmaktan haya etti. Allah da ondan haya etti ve onu kabul etti. Halkanın etrafında oturdu. Halkanın gerisine oturdu. Üçüncüsü ise mazeretsiz ve özürsüz olarak Peygamber'in halkasından, meclisinden yüz çevirdi. Uzaklaştı. Allah da ondan yüz çevirdi. Bu üç kişinin haberi budur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun, Allah Azze ve Celle'nin ondan yüz çevirmişse bu yaptığı hareketten dolayı ona kızmasıdır. Onun bu yaptığı işten memnun olmamasıdır der izahda. Allah Azze ve Celle'nin ondan haya etmesi ise yani gelip ikinci ikinci kişiden bahsedilirken Allah azze ve zilinde de ondan utandı diyor ya. Ondan utanması da bu utanma duygusu biliyorsunuz haya imandandır. Allah ondan bunu kabul etti ve ona rahmet etti. Yani o da meclisin içinde bir şekilde bulunmuş oldu. Ama üçüncü kişi mazeresiz olarak kalktı gitti. Allah da ona nasıl yüz çevirdiyse meclisten Allah da ondan yüz çevirdi. Ona kızdı. Onun yaptığı bu işten hoşnut olmadı diyor. Bu da yine ilim meclisinde oturma adabını e, açıkladığı izah ettiği için ilim kitabına alınmış bir hadistir. Bakın dikkat ediyor musunuz? Birçok hadis okuduk. Bunların hemen hepsi Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumdan ayrı olmadığını, sürekli ile birlikte onlarla sohbet eder, onları öğretir, onlarla irşad eder. Hatta bazı hadislerden onlarla güler, güler eğlenir. Efendim söyleyeyim şakalaşır. Bazen onlar konuşur, peygamberimiz dinler, gülümser. Onlarla birlikte içi şey olduğunun e, göstergesidir bu hadisler. Nitekim dışarıdan gelen insanlar peygamberimizi tanımıyorlar, tanıyamıyorlar, bilemiyorlar. Soruyorlar, sorarak öğreniyorlar. Halbuki e, cahiliye toplumlarda öyle midir? Cahiliye toplumlarda baş her zaman belli olur. Giyiminden, davranışından, oturmasından, pahtından, rakamından, her şeyinden. Değil mi? Her şeyinden belli olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ancak dışarıdan gelen tanınmayanların e, sormayla öğrenilebilen bir insan. Halktan birisi. Diğer hadisimiz Ebi Bekre radıyallahu anh'dan gelmekte. Ebu Bekre radıyallahu anh, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin üzerinde oturduğu ve o devesinin de yularını bir insanın tuttuğu halden bahsetmekte. Bu hal ise veda hacı esnasında olmaktadır. Bu haldeyken insanlara seslendi. Evimiz Aleyhisselam, devin üzerinde ve birisi on devesini yılanı tutmuşken insanlara hitap ediyor. Ve diyor ki, bu hangi gündür? Beklemedik bir soru. Sahabe o günü başka bir isimle isimlendirecek, zannederek sustuk. Diyor. Onların susması üzerine Aleyhisselam, bu Nahır günü değil midir? Kurban günü değil midir? Yani bayram birinci günü. Değil midir? Biz de evet dedik diyor sahabe. Sonra ikinci soru. Bu hangi aydır? Nahrın ayı belli. Ancak gene sahabe diyor ki biz bu ayı başka bir isimle isimlendirecek diye gene sustuk. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ay zilhiccayı değil midir? Evet bu ay zilhiccayıdır dedik. Şüphesiz ki bu ayınızda ve bu beldenizde şu gününüzün, bu kurban gününün kurban bayramının ilk gününün kurbanlar kesimi gününün haram oluşu gibi kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız kendi aranızda haramdır. Bugün nasıl haramsa bu ay nasıl haram bir aysa ki dört tane haram ayı vardır onlarda emirsiz ilhiccayıdır. Hakizah Mekke'de haram bir eldedir. Orada kan dökmek, haksızlık yapmak, zulmetmek, hatta yeşil otu bile koparmak, kesmek haramdır. Bunlar nasıl haramsa ve bu haramlık ebediyen devam edecekse Sizlerin arasında, siz Müslümanların arasında kanınız, malınız ve ırzınız haramdır. Bunlar dokunulmazdır. Ona tecavüz eden, ona haksızlık yapan bunun cezasını haram olarak haram işlemiş olarak görecektir. Der. Sonra da sözüne devam eder. Der ki, burada bulunan şahitler bulunmayan gayb olanlara bunu tebliğ etsin. Ulaştırsın. Çünkü nice şahitler vardır ki Kendisinden daha anlayıcı, daha iyi eden birisine bunu tebliğ eder, ulaştırır. Yüz bin civarında bir sahabi toplumuna yapılan bir hitaptır bu. Veda hacına katılan sahabe topluluğu hakkında çeşitli rivayetler var. Yüz bin civarında diyelim. Yüz bin büyük bir rakam. Onlara karşı yapılan bir hitaptır. Ve biliyorsunuz veda hacci çok meşhurdur. Veda hacci içerisinde yapılan veda hutbesi de çok meşhurdur. O veda hutbesi esnasına geçen bir kısım sözlerdir bunlar. Bukhari'yi bu kadarını almış kitabına. Bu hadisin ilim kitabı içerisinde yer alma sebebi işitenlerin yani ilmi işitenlerin, öğrenenlerin işitmeyenlerin, öğrenmeyenlere tebliğ etmesinin gerekliliğidir. Yani şu ortamda veya bir ilim meclisinde mecliste biz bir şey öğrenmişsek onu bilmeyenlere aktaracağız. En başta eşimiz çocuklarımız olmak üzere, en başta yakınlarımız olmak üzere, ulaşabildiğimiz her insana, tebliğ edebileceğimiz her insana tebliğ edeceğiz. Bu hadisten bu anlaşılır, birçok husus, husus anlaşılabileceği gibi ilmi, ilim kitabına yer alması cihetinden anlaşılacak hüküm budur. İmam Bukhari de bu hadisi bu cihetten almış, değerlendirmiş, kitabına koymuştur. 61. ve son hadisimiz ise, İbn-i Mesud radıyallahu gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vermekten çekindiği için günler içerisinde bize vaaz için zaman kollardı. Yani sürekli daimen bize hitap etmezdi. Bize sürekli ders yapmazdı. Bilakis bizim halimizi gözetir. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok böyle meraklandığımız en çok faydalı olacak zamanları kullar. O zamanlarda bize bazı nasihat ederdi. İşte bu sebeple kişi gücü yettiği kadar bıkkınlık duymayacak ancak eksik de bırakmayacak derecede ilmi meclislere dikkat etmeli, katılmalı. İlim ehli olan, insanlara din öğretmeye gayret eden insanlar da buna dikkat etmeli. Her insanın hali böyle değil, bugün iyi olur, yarın kötü olur. O hali gözetmeli. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Bana İkindi ve ve